radyo tiyatrosu Midas'ın Kulakları Yazan Güngör Dilmen Reji zihni küçümen, efekt Korkmaz Çakar, müzik Nazım Açar, gazanfer Er Yüksel. Oynayan sanatçılar: Anlatıcı Ersan Uysal, Midas Erol Keskin, Pan Bilge Zobu, Apollon Cüneyt Türel, Midas'ın kızı Betül Arım, Yontucu Mustafa Alabora, Ozan Nedret Denizhan, Berber Erol Günaydın. Adam Nüvit Özdoğru, Aytan Rıça Celile Uysal, Berberin Karısı Güzin Öz Kuklacı Sükan Kahraman, Bekçi Salih Sarıkaya, 1. Savcı Zihni Göktay, 2. Savcı Sezai Altekin, Yargıç Cezmi Sezer. Midas, İsa'dan önce 700 yıllarında Anadolu'da yaşamış, adı efsanelere karışmış bir kral. O günlerin dünyası çok tanrılı. Her tanrı ayrı bir gücü temsil ediyor. Aralarında da kavga eksik olmuyor. Sözü, oyunumuzun korosu olan şu kara keçilere bırakalım. Diyanizos efendimiz, şu koca şarap tanrısı. Efendimiz Diyonisos, şu buca oyun tanrısı, bizi uçsuz bucaksız Frigya oğalarına saldı. Koro olacağız bu oyuna, gelişmen keçi tayfası. Söyleyin keçi tayfası, ne geldi Midas'ın başına? Girince şu çekişen iki tanrı arasına. İki tanrı işte kapışmışlar, Liri ile Apollon, Flütü Pan. Kim daha usta, kim daha güçlü? Git işine Pan, keçi kılıklı seni. Benimle müzik yarışmasına girmek sana mı düştü? Hadi oradan gösteriş düşkünü Apollon Benimle pam bile boy ölçemez diye sen övünüyormuşsun Övünme değil ki gerçeğin ta kendisi Hep bu Hep gerçeğin ta kendisi dersin yalan söylerken Kendine güveniyorsan yarışırız İstediğin yani. yerde istediğin zaman Bize bir de yargıcı gerekli İkimizin de güvenebileceği biri olmalı Frigya'nın başkenti Gordion'da bir kral var Kral Midas mı? Hı -hı. Oldu anlaştık Şimdi Midas'ın sarayındayız. Midas tahtında oturuyor. Çevresinde kızı, ülkenin ünlü kişileri, sanatçılar, iki ozan. Bir heykeltıraş Midas'ın heykelini yapıyor. Berber de kralın sabah tuvaletini bitirmek üzere. İşte keçi korosu da göründü. Burada Gordium'da bir kral var. Burada Gordium'da tanrılar yarışırlar. Gordium'da, ulu otağımda tanrılar, tanrılar yarışırlar. Yüce kral selam sana. İlk kez bir ölümlü yarıncı olarak yükseliyor tanrılar katına. Seninle kılanıyorum babacığım. Çabuk ol berberbaşı. başı, neredeyse gelirler. Bitti bitti işte. Bay Yontucu biliyor musun meslektaş sayıları seninle. Ben kralı tıraş ediyorum, sen kralın heykelini. Bu kulakları güzel yonta, İyice belirt önemlerini. Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler. Dış görünüşleriyle kulaklar yansıtmazlar kişiliğimizi. Biraz da kaygı var yüreğimde. Nedenmiş o? Çatışan tanrıların arasına girmek pekin değildir de. Aralarına girmiyorum. Yargıcı olarak onların üstüne çıkıyorum. Büyük bir gün bu. Ağır bir sorumluluk. Gelene bakın. Günaydın Kral Midas. Günaydın Yüce Apollon. Işığa boğdun sarayı. Büyük mutluluk bizim için. Apollon işte ta kendisi. Apollon bu mu? Bu ya. Hiç mi heykelini görmedim? Yakışıklıymış güneş tanrı. Pan nerede bekleyecek miyiz? Nereden çıktı bu keçilerde? Alkışlamaya geldik koca panı. Selam, Selam Yüce pan. pan. Selam sana. Bir kökteniz seninle biz. Takımı tayfasıyla gelmiş yarışa. Bu keçi kılıklı da pan işte Alacağın olsun el salladığımı gördün de almadın Arabana koşturdum beni Ama soluğum var çalgımı üfleyecek Sen miydin o Çoban parçası sandım uzaktan. Gösteririm sana çobanı Midas sen misin merhaba Ben pan hanitarı İyi aç kulaklarını nasıl eziciyim onu işit Hadi çabuk bitirelim işi Eğlenemem burada Orada batı kapılarımda ışın kargılarım titreşiyor işte Kent kent uyanıyorlar ülke ülke. İşin gücün batıya koşmak. Sen şöyle buyur Apollon. Pan, sen de şöyle dur. Etkileyici bir kişiliği var şu Midas'ın. Bilmeyen birine şuradan iki tanrı ayır desem benden sonra onu gösterir. Ya ben yaban. Yaban. Yaban. yaban! Görürsün sen yabanı. Ne yırtıcı sesi var şunun. Sanat ürkünçtür Çılgınlığa varmamalı Tini tenden koparmalı Sanattan estetiği kaldıramaz. Gösterişi estetik diye yüktüramazsın Önce biçim Önce coşku O bulur kendi biçimini Coşkuyu usla dizginlemeli Coşku dizginleri koy vermedi Midas Biçim dışı öze kulak vermeyesin Bu atalarının çalgısı bilesin Kamışı yonttun çalgı mı oldu Biri altından döktün ne oldu Benim sanatım ulu Pan Dionizos'un kulu Benim sanatım göklerde bulutlarda Benim köküm sağlam toprakta Ben sesten billur kubbeler kurarım O kubbeleri ben deşip yıkarım Musikim bilinçle kavrar varlığı Bana da verir nefes darlığı Sanat kaba olamaz Çıt kırıldım hiç Sus oradan orman yabanı Hadi oradan saray oğlanı Sanat ortamalı olamaz Halkın anlamayacağı sanat olmaz İyi kapıştılar. Ee, ah. e, akort, bir la verir misin Pan? Ah ya vereyim. <gülüyor> ya İtan, şaka ettim. Olacak iş mi? O kamış parçasıyla bu altın çalgıyı nasıl uyuşturabilirim? Alayı bırak, çal hele. Büyük Apollon çalıyor işte. İşitiyor musun yontucu kardeş? Tabii, Apollon'u işitmemek olur mu? Dinle Berber kardeş. Ölümsüz ezgiler bunlar. Ölümsüz ezgiler ha? Siz de işitiyor musunuz Sayın Ozan? etmez olur muyum be berber? Saf güzelliği olsun. Sen işitmiyorsun değil mi? Ben mi? Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumu evrenin. Peki ben niye işitmiyorum? Ne dedin? Apolyonun çaldığı hava çok yükseltici bir hava dedim. Pişt! Dinleyelim. Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Bir şey mi dedin? Ah! Bu geçit çok güçlü dedim. Herkes işitiyor. Bir ben işitmiyorum. Siz de işitiyor musunuz sayın prenses? Bütün varlığımla. Of of. Ne güçlü ezgiler bunlar. Ne yüce bir musiki. Çal büyük Apollon çal. Çal büyük Apollon çal. Çal büyük Apollon çal. Çal. Ama ne çalıyor ki? Hepsi işitiyor bir ben işitmiyorum. Ben niye işitmiyorum? Gerçekten işitiyor musunuz? Tabii sen işitmiyor musun yoksa? Göldür göldür çalıyor Apollon.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 ...Apollo'nun çalgısından anlayan biri gelsin. Ne bu, ne bu, ne bu, neden? Bak, yel uçuyor kulaklarımızdan, mutsuz kulaklarımızdan. Tanrı'nın ezgileri gürültüye gidiyor. Yalan, yalan! Eşek herif, atın şunu dışarı. Ama yalan, yalan! Yaşasın, Bir tane çıktı işte bak çalgınan anlayan. Sıra bende, ben pan. Doğan'ın güçlü sesi. Çığlıklardan kurarım musikimi. Gergin susuşlardan, kahkahalardan... Gergin susuşlardan, kahkahalardan Ben varım ıssız kırlarda, yitik yollarda Yeşilin karanlıktan koptuğu an ben varım Pan, pan Yeşilin karanlıktan, karanlıktan koptuğu an Hiçbir şey yoktur ortalıkta, dal kıpırdamaz Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz Ben işte, pan Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz Seslenince ben seslenir milyon yankım Şimdi uzak şimdi yakın Ağaçlardan, kayalardan, sulardan Ben pan, pan Keçilerin dansına bak Bittikçe coşuyorlar Kulaklarım dayanamıyor bu yırtıcı sesleri Panın haline bak, bütün gücünü ortaya koyuyor. Doğrusu panı da beğendi. Dinden geçmiş yerde kıvranıyor. Pan, süren doldu artık. Kes. Hey Pan, yeter artık. İşittik. Korkunç. Vay vay, gözleri dönmüş. Azı köpük içinde. Hey Pan, yeter artık. Şimdi sıra yargıda. Şu pencereyi aç biraz. Serinleyelim. Aa! Kapa şu pencereyi Midas. Şılgınca diyorlar alkışlıyorlar. aldık yahu aç şu pencereyi. İşitiyor musun Apollon? Halk beni alkışlıyor. Kavanınla ayarttın sürüyü. Midas'ı etki altında bırakma. Yargımı özgürce vereceğim. Dinle bak. Tek bir ses olmuş Gordium adım çığırıyor. Gülünç düşer Midas. Gülünç düşer. Aykırı verirse yargıyı. Yargımı özgürce vereceğim.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 Frigya'da, Gordium'da, sarayımda yapılan yarışmada... Söyle be! ...hamfrütüyle Apollon'u yenmiştir. <Gülüyor> Pan mı kazandı? Yaşa Midas! Gerçekten kulak varmış sende. Demek böyle. Pan Apollon'u yendi. Ha? Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu ezgilerimi verdim kulaklarına. Öyle gerekti. Boyun eğ yenilgine. Sana bir çift armağanım var Midas. Bu yarışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü... ...fazlasıyla layıksın sen bunlara. Ne yakıştı? Bak şu aynaya. Oh. Eşek kulakları. Eşek kulakları. O günden sonra... Midas'ın yaşamı bütünüyle değişti. Güneş Tanrı'nın ceza olarak verdiği o garip kulakları kimse görmesin diye bir külah geçirdi başına. İnsanlardan kaçan, kuşkulu bir adam oldu çıktı. tıraşın yaptığı heykeli bile kimse görsün istemiyordu. Yasak. Kralın buyruğuyla yontuyu açmak yasak. Midas'ın büstü bile örtüler altında. Altın parlardan bile sildirdi yüzünü. Bu ne deyişi Midas'ta? Hem kendinden kaçıyor. Öyle bir başına dolaşıyor karanlık odalarda. O kırmızı pilahta başında. Midas'ın zoru ne? Bir şey bir şey. Kuşku dolu. Öyle alın ganki. Çileden çıkarıyor ona en küçük bir gülümseme. <gülüyor> Midas geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güldünüz. Niye güldünüz arkamdan? Biz hiç gülmedik Midas. Ee, sesimiz çıktı mı? Güldünüz. Sırıttığınızı işittim arkamdan. Sırıttığımızı işitmiş. O olacak şey mi? İnan Midas, şu kadarcık gülmedik. Hep asıktı suratlarımız. Bak şunların suratlarına. Seni görünce kralım ne yapacağımızı bilmiyoruz suratlarımızı. Gülüyoruz suç oluyor, somurtuyoruz gene suç. Sana ne gerek biliyor musun Midas? Alçak ne gerek? Saçlarını kestirmek. Günler, aylar var. Dışarı çabuk. Şimdi de keçiler doldu içeri Bir sabah varırsınız farkına Yitirmişsiniz dünkü yüzünüzü Bütün ağırlıklarıyla duruyorlar Nasıl kurtulacağım bu kulaklardan Gizliyorum onları ama Taşıyorum ya Ben de onlar Besliyorum Gizledikçe ağırlaşıyorlar Berbere söylesem Ona açsana Midas Berbere göstersene Hayet onunla gizini Gizlin. yeğnileşir yarı yarıya, yarıya. Ber, ber Kapının ardında dinliyormuş beni Pek de meraklıymış Ceza anama korkunç olacak Suçum ne Midas Kralın gizini açıklamak Yalan Ne gizi Midas Bir gün nasıl olsa tutamayacaksın dilini Öyle bir işkence tasarlıyorum ki senin için Ne o Midas Gizim mi Tasarladığın işkence ...katıla katıla güleceksin. Katılıncaya dek güldüreceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne güzel tabanların var senin. <gülüyor> e, ne bileyim ben? Bu ayak tabanları ne işe yarar bilir misin? Dikiliyorum ya üstünde onları. Bütün yükü çeken onlar değil mi? Oysa yengi çelenklerini hep başlara takarlar. Gel bizde değişik bir şey yapalım. A aman ne oluyoruz? O, o defne dalları ne bağlıyorsun çıplak ayaklarıma? Hadi, şimdi çıkaralım da pencereden alkış tutsunlar şanlı ayaklarına. Be, yiyelim şu yeşil yaprakları. <gülüyor> Gıdıklanıyorum biraz. Keçiler, keçiler ayak tabanları mı yalıyor? Ustak dilleriyle tabanları mı yalıyorlar? Gıdıklanıyorum. Kurtar beni. Ölüyorum yalıyorlar Bu sarayın <gülüyor> keçilerle haşır neşir Olduğunu bilirsin değil mi Tanrılar en korkunç ölümü Gülmelerin ucuna koydular <gülüyor> Dilini tutmazsan işte böyle olacak Güleceksin böre böre kazık kesilinceye dek <gülüyor> Öf, Korkunç bu Ben istemiyorum senin gizini Midas Gizin kendine kalsın İstemiyorum Gülmek <gülüyor> <gülüyor> ne göstereceksin Midas? Hadi işimize bakalım Ne duruyorsun? Çıkar şu takkeyi Saçlarım uzadıkça uzadı yeleğe döndü Aslan kralımız Gordium'un şanlı aslanı Eşek kulakları Eşek kulaklar. Eşek kulakları Eş oh. ah. Saçlarım kıtık olmuş Dikkatli tara Islasam biraz Okulu su istemem. Ne dikiliyorsun öyle? Bunlara mı bakıyorsun? Heh, kulaklarım işte. Hadi. Kırk beni. Kırk beni. Kimseye söylemeyeceğim bunu yeminle. Ola ki sana açmakla yanlış ettim. Geç değil daha. Ben bir şey görmedim. Ben bir şey işitmedim. Bu değişim derinlemesine mi? Yani usuna dek. Düşünürken değil mi? Yok. Yalnız kulaklarımla böyleyim. Nasıl kurtulacağım bunlardan Bir şey yapsana Midas Ay'a yalvar Ay çünkü değişimlerin tanrıçası Dilini tut berber başı Dilini tut Tabanlarına ansı kulaklarımı unut Ne yapacağım şimdi Hiçbir şey yapmayacağım Bu iyi Susacağım Unutacağım Benden kabahat gitsin Söyler miyim Umarım da mı Amanın bir şeyler oluyor bana. <gülüyor> Midas'ın kulakları. Midas'ın kulakları. Berberi, şimdi de saçı sakalına karışmış iki adamı tıraş ederken izliyoruz. Bu geveze adamlar Frigyan'ın iki bilgini. Midas'ın neden o garip külaha taktığını tartışıyorlar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 Takıyor ki takki, takıyor ki takkeyi ta bize bilmek düşer. Takıyor ki takki ta bize bilmek düşer. Düşün öyleyse. Takke takıyor ki takki, takke takıyor ki takki, takıyor ki takki ta. Öfkör müsün beraber berber çıkaracaktın gözümü. Takke takıyor ki takki ta, takıyor ki takki ta. Öfkör müsün beraber berber kulağımı koparacaktın. Takke takıyor ki takkeyi. Sus, sus kulağına gider. Ne gider, ne gider, ne gider? Öf, bugün hiç düşünemiyoruz. Hep tekrarlıyoruz birbirimizi. Tekrarlıyoruz hep birbirimizi. Ben buldum bir ip ucu. Buldun mu? Hani ipin ucu? Takke. Kırmızı takke. Niye sarı değil, mor değil, sümbül değil? Bence bunun üstünde düşünülmelidir. Niye sarı sümbül, mor sümbül değil? Susal! Deli olacağım. Siz Frigya bilgelerisiniz ya. Siz Gordium erenleri. Koca dümbeleklersiniz siz. Siz kırık düzen düşünürsünüz hep. Tak, tak ki takıyor ki takkeyi tak, ki, tak ki tak tak, tak tek, tak, tek Takıyor ki takkeyi tak Hakaret bize bu hakaret Hakaret ha, kareti ha, kareti ha, karet hakaret ya kareti ha Benim bildiğimi bir bilseniz Ya senin bildiğin neymiş? Senin bildiğin neymiş ya? söylesem şaşarsınız Söylesene Söylesene, Söylesene. ha Hele hele Biraz daha meraklanın o zaman hiç söylemem. Hadi söyle. Söyle hadi ha. Üstüme düşmeyi söylemem. Söylemese söyleme. Söyleme söylemesen. Ama şey hakkında şey. Şey hakkında değilmiş Söyle şey. Bütün ayağa kalkardı. Ama söylemem. Söyleme söylemesen. Söylesem katıla katıla gülersiniz. Söylemem. Söylemem. Of. Söyleme. Köpükleniyor ağzı ho, ho, Köpükleniyor hi, hi. Bay, Bayılıyor Bu gidiyor mu? Bu. bu gitti bu Niye başını başın örtülü geziyorsun babacığım? <gülüyor> Yunaktan çıktım üşütmek istemiyorum. Her gün her saat yunakta değilsin ya Utanmıyor musun benimle alay etmeye? Bu buluttan nem kapıyorsun Bu sorumdan alınacak ne var? Tekke giyme özgürlüğü yok mu bu ülkede? Göze batıyor da Çıkarsam göze batmayacak demek. Üstü örtülü konuşmasan. Kimi şeyler üstü örtülü yaraşır. Seni üzen bir şey var ta derinden. Öyle oldukça derinden. Bana biricik kızını atsan. Kızım olduğundan utanırsın. Bu hal üstüne o yarışmadan sonra geldi. Bak bu gözlemin doğru. Keşke girmeseydin iki tanrı arasına. Ah bu kafa. Pişman mısın babacığım verdiğin yargıdan? Daha çok sonucundan. Bak yontucu da yeni bir heykel yapıyor mermerde. Gidip görelim. Yalvar mı Midas, ay tanrıçaya. Ay çünkü değişimlerin tanrıçası. tanrıçası. Yükseliyor, Yükseliyor işte sessizliğin gümüş harpa yerinde. Yükseliyor sapsaray ederek bütün geceyi. Müzik.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 O yüce gönüllüdür, bağışlar seni. Bağışlatmam kendimi. Büyük armağanlarla yatıştır öfkesini. Gülünç düşerim şu yeryüzünde. İnatçı yaratık, taşı ölüyse kulakları gülünç düşme. Değişmek isteyen ama eğilir. Değişmek isteyen eğilir. Son sözün bu mu? Yargım durur öleyse kulaklarım durur. Gölgeleri dağlara taşlara vurur. Öte yandan berber Gece düşlerinde kulakları görüyor Kulakları sayıklıyordu Hı. Söyleyemeyeceğim Söylemeyeceğim kimse Tek kişi bilmeyecek Kocam sayıklıyor bir halt mı işledi acaba? O kırmızı torbanın içinde gizli Hırsızlık etmiş Canlıydılar Kavruçamlı canlı ve sıcak Eyvah cinayet mi yoksa? İşte uyan uyan Ay, Terden sırılsıklam uyan uyan Tavanlarımı yalayacaklar Keçiler keçiler Ah keçileri kaçırdı uyan herif uyan Şimdi de bir kuyunun önünde görüyoruz berberi Dayanamayacağım da. Öldürür bire beni öldürür Yeremde taşıyorum onları Kafamda kursağımda sancıyla Kapkara bir sancıyla Tüylü canlı Dokundum Avuçlarıma bulaştı kulakları Derimden içeri geçti Bir çift mağara olurlar düşüp de Çekerler beni dolan başlarından içeri Garip yankılarla boğulup giderim Oysa bir Türkiye yüklenebilir Midası Kulakları ah, Kimse işitti mi? Bir tek kişiye söylesem o da kimseye söylemese. Sonra o da kimseye söylemese. O da kimseye söylemese. O da kimseye söylemese söylemese. Böylece kimse kimseye söylemese. Kimse bilmese dayanamacağım artık. Bu kuyu işimi göm. Oh! Oh! Bu kuyu canlı Beni işitir Kocaman kulak bu kuyu Beni işitir ama söyleyemez ha! ...diye seslenişinden sonra... ...birkaç gün geçti geçmedi... Adamların Midas'a... ...şu şaşırtıcı haberi iletti. Midas! Midas! İşittik biz yalnız. Yok bizim suçumuz. İşittiniz mi neyi? İşittik işte o kadar. Ne işittiniz sersemler? Ne mi işittik? Oo. Söyleyecek misiniz yoksa? Kulaklarımızla işittik Midas. Canımı sıktınız... İkinizi de Bu bu arada sazlıkta Gel estikçe Ne oluyor sazlıkça gel istikçe? Sesleniyor sazlar koca bir koro oluyorlar kırda Anlamlı sözler geliyor kulaklarımıza Ne demek bu alçak Dilimiz varmaz söylemeye Biz diyemeyiz Midas Var sen git dinle Bütün Gordium'da koşuyor dinlemeye Sazlığa gittiğinde Midas'ın işittiği şuydu hmm. Midas'ın kulakları eşek kulakları Uuu. Midas'ın kulakları Kim yaptı bunu kim yaptı Eşek kulakları Tıkayın kulaklarımızı Ne kadar tıkasak işitiyoruz kralım Midas'ın kulakları eşek kulakları Midas'ın kulakları eşek kulakları Hakaret bu Eşek Eş kulakları ayıp Midas'ın kulakları Mucize bu Hakaret mucizesi mucize hakareti Eşek Eş kulakları Açaklar iftira İftira mucizesi Koşun koşun biçin hepsini Tekin hayatta komayın. Kıyma, Kıyma Midas Kıyma, Kıyma güzel, güzel sazlara Tekini koymayacağım gök altında Midasın kulakları eşşek kulakları. Midasın kulakları eşşek kulakları. Midasın buyruğuyla işte bir Saz öldürüsü başladı. Berber tutamadı Gizi için de. Gittik kuyu açılırdı. Kuyu dar, kuyu dar kuyu, kuyu yankılı yankılı. On kulaç derinde, on kulaç derinde. Kayalar içinde sıkışmış su. Açtı gitti yer altından bir damar, sazların boy attığı bataklığa, kabarcıklı, yusufçuklu, kuyu dar, kuyu dar kuyu, açtı gitti yer altından bir damar, incecikti onlar, hep üşürdüler, güneşe kanmadan gittiler. Gordium sokaklarında bir kuklacı. Hadi bayanlar baylar. Oyunumuza yok mu gelen? Babil bakiresi üç bölümlük facia. 32 kısım birden. Aş, kin, kan. İbret alalım tarihten. Bu gece oyuna hiç başlayamayacağız anlaşılan. Şu Babil bakiresi ilk günlerde ne güzel iş yapıyordu. Kapalı işe gidiyorduk. Yer kavgaları oluyordu. Sonra birden düştü. Seyircinin arkası kesildi. Konu, yeni bir konu bulmalıyım. Yoksa o zaman seyredin siz gerçek faciayı. <gülüyor> Şu seyirciler kadar. Yenilikçi millet yok ha. Oyunu bir seyredişte eskitirler Hep yeni şeyler olacak. Gün olur ceketimizi ters yüz eder gibi... ...yeniden yazarız eski bir oyunu. Günün koşullarına göre. Şu Babil bakiresi de elden geçe geçe... ...bir hayli yıprandı öyle. Yok <gülüyor> Kimseciklerin geldiği yok Konu yeni bir konu bulmalıyım Hem gerçekçi hem gülünçlü hem duygulu Ne o? Bir söylenti dolaşıyor ortalıkta Şimdi de bir avukatın yazanesindeyiz. İçeri bir serseri girer Buyur, kimden davacısın? Dövdüler mi, sövdüler mi? Paranı mı çaldılar? Karından mı şikayetin, boşanmak mi niyetin? İşinden mi yürüttüler, ömrünü mü çürüttüler? Söyle, bir temelli suçlama yazalım, iki tanık düzelim, davanı yoluna koyalım. Suçlamada üstüme yoktur. Kuzuyu suçlasam, kurdun kanlısı soğuk. Davacı değilim. Davalısın o halde, suçun ne? Borçlu musun? Kız mı kaçırdın, kervan mı göçürdün? Kaçakçılık mı, kundakçılık mı? Esrar mı geçtin, ırza mı geçtin? Dolap mı döndürdün, ocak mı söndürdün? Söyle suçunu. Temelli bir savunma yazalım, iki tanık düzelim, ceza. Yan çizelim savunmada üstüme yoktur kurdu savunsam kuzunun karşısında temize çıkar Davalı değilim Davacı değilsin davalı değilsin bana niye geldin Kendime bir suç arıyorum Efendim? Önümüz kış yerim yurdum yok beni 6 ay içeride yatıracak bir suç Seninle uğraşamam danışma ücretimi vermezsin Senin kolunu kırıversem kaç ay yatarım Sakın ha cezası çok ağırdır Boynunu buru versem kaç ay yatarım Yatmakla ödeyemezsin Bul bana cezası 6 aylık bir suç Öyle desene aslanım yabancı değil misin? Hemen buluruz bir suç 6 aylık Ne bir gün eksik ne bir gün artık hmm, Dur bakayım Altı ay 6 ay Yedi e, yok yok olmaz e, Beş buçuk e, yok Altı altı Hah, Bulduk altılı Krala bir güzel sövmek tam altı ay yatırır seni Hadi güle güle Çıkınca öderim danışma ücretini de karkasa dinleyin dinleyin susun diyorum size çan çal çan çal biz taray çığırtkanları bildiriyoruz ki son günlerde bir takım mor düşünceli kişiler kışkırtıcılar kralın düşmanları yangına körükle koşanlar çan çal çan çal bir değişimdir tutturmuşlar biz şimdi resmen çığırtıyoruz ki yok öyle bir değişim önemli unutalım yurttaşlar ...unutmak iyi! Bu mutsuz kişiler dolaşıp bordyum sokaklarında... ...kötü doğumlarını saçıyorlar dedikodunun masum yurttaşlar arasında. Çan çal. Biliyoruz biz ama onların gerçek amaçlarını. Giz açıklansın diyorlar. Ülkede huzursuzluk yaratıyorlar. Oysa biz... Susun be! Çan çal çan çal! Şimdi resmen çığırkıyoruz ki iki çığırtkan... ...unutun sazların seslenişini. Gündüz işinizde, gece düşünüzde olur da olmazdı demeyin. Unutuverin gitsin. Bu çirkin söylenti de burada bitsin. Şimdi serseriyi yargıcın önünde görüyoruz. Sanığı getirin. Tanıklar da gelsin. Söyle bakalım. O söylediğini söyledin mi? Söyledim. O söylediğini açıkça mı söyledin? Açıkça söyledim. O söylediğini açıkça söylemenin suç olduğunu biliyor muydun? Suç olduğunu biliyordum. Öyleyse suçlusun. Öyleyse suçluyum. Sanık itiraf ediyor suçunu Bay Savcı. Suçunu itiraf etmesi suçsuz olduğuna kanıt olamaz. Bir de tanıkları dinleyelim. Doğru söyleyeceğinize tanrılar üstüne yemin eder misiniz? Ülke Apollon üstüne yemin ederim. Dionysos'la pan üstüne yemin ederim. Bunların tanrıları birbirini tutmuyor. Ülkemizde inanç özgürlüğü var. Kimi o tanrıya, kimi bu tanrıya tapar. Tanıklıkları birbirini tutsun yeter. Söyleyin bakalım. Sanığın söylediğini kulaklarınızla işittiniz mi? Kulaklarımızla işittik. Sanık ne dedi? Midas Dedi. Ne dedi ne dedi? Midas şek dedi. Ne dedi ne? E dedi. Dedi. E, dedi. Dedi. e dedi. Şek dedi. E dedi. Şek dedi. E dedi. Şek dedi. E dedi. Şek dedi. E dedi. Şek dedi. Tanığın tanıklıkları birbirini tutmuyor. Ortalamasını alın gerçek ortaya çıkar. Bir diyeceğin var mı? Diyeceğimi dedim. Bu maddeden mi? Bu maddeden mi? Bu maddeden elbet. Gereği düşünüldü. Sanığın suçu, kendi itirafı ve tanıkların tanıklığı ile saptandı. Yargımı bildiriyorum. 6 <gülüyor> ay 30 yıl ağır hapis. O, o olamaz sayın yargıç. Neden olamazmış? Be, be, bendeniz avukata danıştım ki kitabı açtım baktım Midas hakaret 6 ay yazar dedi. Doğru söylemiş. Ancak biz seni devlet sırrını açıklamaktan cezalandırıyoruz. Midas, kılık değiştirmiş, Gordium sokaklarında dolaşıyor. Şimdi bizim gölge oyuncusunun kulübesinin önünde durdu. Başlıyoruz! Sabırsızlanmayın! Halkın nabzını yokladık. Güncel olaylara kulak verdik. Karşılığını da gördük. İşler oldu tiyatronun gişesi, geldi yine hayalinin neşesi. Sen de gel babalık. Geleyim peki. Mum yaktım kurdum perdeyi Başlasın midasın kulaklara oyunu Vay İş buraya kadar vardı ha Sanmayın boş bir hevestir Perdemiz Renkle kaynaşmış sestir perdemiz Gerçi hep geçmişten söyler ama Bugünlere açılır Penceredir perdemiz Cihana benzetip bu perdeyi Kurmuş pirimiz Benzetmiş bu tasvirleri ol canlara Ne dikkattir Kimi gün açılır iç, kimi gün dış dünyamıza. Seyret iç gözün, can kulağıyla dinle. Bak ne suret gösterir ibret Pert de Yar bana bir eğlence medet. Vay, benim tasvirimi çıkarttı perdeye. Ben midasım kordiyumda gezerim. Esen rüzgardan hiles ederim. Bir tanrının belası var başımda. Gece düşümde, gündüz işimde. Kordüyüm'da giydik tacı, erenler bize duacı. Gözünü seveyim seyirci, gülme şu halime acı. Gülme diyor ama gülüyorlar. Kordüyüm'ün havuzu var, çeşmesi var. Çeşmelerin bakır gümüştası var. Benim gönlümün aman yası var. Külahımı kaldırmayın aman aman foyası var. Asma da biten üzümdür, kulak kulaktan uzundur. Sorma başıma geleni anlatması uzundur. Niçin ha güneş tanrı niçin? Gerçeği söyledim odur suçum. Benim şimdiki halime... ...Gülen benden beter olsun. Beter olsun. Yar bana bir eğlence medet. Efe koyuyor bizi. Bu da nesi? Bir de gerçek eşek tasviri çıkardı verdi. Eşeklerin elçisi benleriz. Bize katıldığın için seni kutlarız. Teşekkürler. İnsanca kabalıklardan kurtulmamışsın da. Özür dilerim birden ağzımdan kaçtı Gordium'un orta yeri kalaba Vardım koştular dolaba Zor kaçtım ellerinden Git başımdan Dünya eşeklerinin selamını getirdim Dünya eşekleri örgütlenmişler demek Şimdi sen sen ol da, Ezilen soydaşlarının hakkını gözet Dayanamayacağım da Savcılar bu oyunu görmezler mi Ama yasaklasalar ne olur Yasaklamasalar ne olur Herkes öğrendi artık kordiyumlu kral ne bir yaratık. Böyle uğrular gibi kıyıda kuytuda gezdirip durdum bunları. Gün ışığı kulaklarıma haram. Şimdi duymayan kalmadı. <Gülüyor> hey! Kim var orada? Sürüp gidiyor kulaklarımda Kim o Kim var orada Yabancı değil Midas Sen misin Berberbaşı Bana ihanet ettin Sana ihanet etmedim Midas Vereceğim cezadan da korkum yok Yalnız şunu bil ben açıklamadım gizini Kim söyledi Ben de bir türlü anlayamadım bu iş sazlıktan nasıl patlak verdi Sazlar Biştirdim hepsini ama Söyleyeceklerini söylediler Dinle bak İşitiyor musun bütün gordiyum gülüyor İşitiyor musun? Ben bir şey işitmiyorum Midas Niye karanlık burası? Işık getirdik Midas'a Bak Midas sazlar, sazlar. Biştin onları aince Yalanca yaptık bizde Biştirdim sazların hepsini Düşü düşü verdiler sustular Onları, onları kestin sustular. Sustular. sustular Kolaylıkla becerdin bu işi Aynı kolaylığı Kulakların içinde, içinde düşünsene Nasıl yani? Midas şu bıçak keskin Güzelim sazlarda denedin Şimdi de kulaklarında dene Her şeyin kolayı var Bir kırmızı bir mor damar Geçiyor içlerinden. Peki öyleyse Midas ne yapıyorsun elinden kaza çıkacak Ah Kestim kulaklarımı. Beğendim mi berberbaşı? Traş ettim kulaklarımı. <gülüyor> Kestim kulaklarımı. Kestim kulaklarımı. Bak, sırlı sıklam, ensem ellerim kan, kan. Kurtuldum kulaklarımdan. Midas sevin, Midas sevin. Kurtuldum kulaklarından. Al berber, şunları götür köpeklere at, ziyan olmasınlar. Güneş tanrının armağanıdır onlar. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor. Bıçak kanda paslanmadan büyür gene kulakların. Daha güçlü, daha uzun. Düt, düt. Koş oradan buraya, buradan oraya. Duvar gazeteleri konuşmaya başladı. Kralımız kimse. ...sazların suçu neydi? Giz açıklansın Bitsin bu dedikodu Bütün Gordiyom bir sazlık Midas açıkla gizini Ne var torbanın içinde? Çıkar şunları gün ışığına Midas savun kulaklarını Düt düt Koş o sokaktan bu sokağa ...o duvardan bu duvara Yakalayabilirsen aşk olsun İşin yoksa koş bakalım Gordiyom sokaklarında sabaha kadar Diplerinden kesmiştim yine büyüdüler Şu incecik Kesik yaraları olmasa Ben bile inanamayacağım kulaklarımı doğradığıma Eksik olmasın Haytan Onların ışığıyla yeniliği verdi kulaklarımızı Bir daha kessem Bir daha büyüyecekler Bir daha kessem bir daha Yeniden büyümese derdi yazık olurdu Yakaladık Midas yakaladık Kimi yakaladınız suçu ne o gölge oyuncusu işte Oynatıyor seni panayırda pazarda Gülünç düşürüyor kralı Gülüş mü düşürüyor? Bak şu tasvirlere Götürün bu herifi Yok olun karşımdan sizde Benzemekle o mu oluyoruz Hem daha şiddetli o İki görüntünün çakışması bu Ne o ne midas artık İkisi arası bir yaratık Midas altı eşek üstü bir melez görüntü Gülünç olmak ne demek Kişi nasıl gülünç olur? Kaypak bir giz bu Uza gelmeyen. Ne biri ne öbürü bir başlarına gülünç değil. Bunu ama öbürünün kalıbına sokmak zorla gülünç işte. Of bu işkence. Bütün hıncımla gülsem kendime. Adın, öz saygın, gururun ne varsa içinde yüksek tuttuğun çarpılıyor bu hain çak dönünce. Öfkemin derinliğinde oluşan bu ikinci duygu Ne? bir alt türkü gibi ılık tatlı o gizli sevinç aşağılanmanın üzüncü acıklı... öykülere çeker beni onu yok etmeliyim içimde ey getirin o oyuncuyu oynatıcıyı buraya alt tasvirlerini koş yine panayırda pazarda çarpılmış bir dası oynatmaya ne bakıyorsunuz yüzüme Koyverin adamcağızı, bu yüzden tutuklanan bütün yurttaşları da Çığırtkanlar salın Gordium'a Ey Gordiumlular, duyduk duymadık demeyin Çal, çal, çal, çal. Dinleyin, dinleyin, iyi haberle. Bugünden böyle Midas'ın buyruğuyla Filiz sözlüğündeki kimi sözcükler, benzetmeler, deyimler Aşağılama anlamını yitirmiştir bu sözleri her yurttaş, her yurttaşa özgürce çekinmeden söyleyebilir. Çalp çalp çan çalp. Yasak kaldırıldı, yasak kaldırıldı. Merakınızı sonuna dek bileyin. Yarın sabah kral Midas'ı seyretmeye gelin. Yarın Gordiyun sokaklarından geçiyor kral ünlü kulaklarını size göstermek için. Görün gözlerinizde gerçek mi değil mi sazlardan yükselen o garip söylenti. Çalp çalp çalp çal. Herkesin sözünü ettiği ama kimsenin görmediği o görgenli görüntüyü Midas bedava seyrettirecek halka Merhaba der gibi bedava Görün analar neler doğrurmuş Viridya'da Çık Midas savun kulaklarını Midas kulaklarını savun Frigyalılar krallarını seyredecekler bugün Yapamazsam, ayağım sendelerse o zaman krala ölüm. Binlerce göz dikilecek kulaklarıma, binlerce göz araştıracak gözlerimi, bir yarım korku yakaladılar mı ben yenildim. O zaman gülecekler, çırpına çırpına gülecekler, görüp gülecekler, işitip gülecekler bilmeden. Gülecek kahkaha çiçekleri, aslan ağızları, Gordium'un şen bahçelerinden... Doldursunlar Gordium'un alanlarını, ne büyük bir göre olacağımı onlara, kahkahaları düğümlenecek boğazlarında, günah kulaklarım bunlar, güzel kulaklarım, günlerce gün ışığından sakladığım, açacağım işte alanlar ortasında, Sevecekler dilleri tutuk, Sevecekler önümde saygıya durup, bana bütünlendiler güçlü uzantılarıyla, salınırlar ağır ve garip seringüz rüzgarlarında, kral kanım dolanır içlerinde, Oy çirkinliğim, oy güzelliğim, Bütün frigyalılara kabul ettireceğim onları. Yendim kulaklarımı, yendim kulaklarımı. Gordium'un en kalabalık alanında Apollon'u bir kez daha yere vuracağım. Geliyorum, geliyorum. Sabırları tükendi. Tez al köy lanımı hazırlayın. Yok yok, hayvanın kulakları etkisini azaltabilir benimkilerin. Atam Gordios'un kanısını çıkarın eski kümbetten Onun üstünde geçecek kral Gordium'un mermer sokaklarından Geliyor, kral geliyor Açılın Midas geliyor Yol verin, kral geliyor Yaşasın kral Midas Yüce kral, selam sana Kapanalım önünde. Öyle bir kat daha yüce, bir kat daha heybetli. Midas, Tanrılar rengi. Midas'ın düşündüğü gibi oldu. Halk alkışlıyordu onu garip kulakları için. Ama bu gösteri Güneş Tanrı'nın hiç işine gelmemişti. Yurttaşlar benimsediler onu bu haliyle. Ceza diye verdiğim kulakları bir ayrıcalık bildi. Zorunluğu erdeme çevirdi. Böyle bir kat daha ulu Bir kat daha heybetli Kutlamak gerek Midas'ı Öyleyse bağışlayalım Ama öyle bir bağışlayalım ki Ah gelen kim uzaktan? Yüce kral selam sana Görür müsünüz yurttaşlar gelen kim? Altın alev arabayla üstümüze varan kim? Biz yalnız seni görüyoruz Midas Kamaştırdım gözlerini Göremiyorlar ezgilerimi işitemedikleri gibi Görmüyor musunuz güneş tanrıyı sokuluyor uğru gibi Biz yalnız seni görüyoruz Midas Yaşasın kral Midas Öyle. Böyle bir kat daha oldu bir kat daha heybetli Kapanalım önünde Söyleyelim saygımızı Filidya'nın bu en büyük gününde Yüce kral selam sana Çektiğin artık yetti Geri alacağım kulaklarını Dokunma dokunma kulaklarıma Böyle bir kat daha ulu, Bir kat daha heyfetli Seni bu ağır yükten kurtarmaya geldim Dokunma onları kendime kattım ben Bağışlıyorum seni Bağışlamanı isteyen kim dokunma Verdiğin cezaya katlandım Gereğinden iyi katlandım Yeniden kendin olmaya da katlanabilir misin bakalım Dokunma kulaklarıma ah Midas'ın kulaklarına bakın Kuruyor Midas'ın kulakları Ezilip büzülüyor, küçülüyor Aa Midas'ın kulaklarına bakın Kulaklarımı geri ver Güneş Tanrı Kulaklarımı <gülüyor> Midas ne oldu kulaklarına Midas aldattın bizi hey, Kim aşırdı Midas'ın kulaklarını Tutun hırsızı Bir mevsimlikmiş kulakları Bahara yeniden açar mı Midas Kralım ne etti kulaklarını Midas'ın Midas kulakları insan kulakları Midas'ın kulakları İnsan kulakları Yazık göze geldi Midas. Yazık yazık çarpıldı Hey tutun tutun Kim oynadı bu oyunu Göstermelik uydurma kulaklar Midas Aldattın bizi Midas ne oldu kulaklarına Eretiymiş kulakları Baya kulak bunlar Caz çablak kaldı kafası Midas kandırdın bizi Kulak değil güz yaprakları Gel uçurdu gel uçurdu Baya insan kulakları Midas'ın kulakları Midas'ın kulakları <gülüyor> ''Mirasın Kulaklar adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Güngör Dilmen, reji Zihni Küçümen, Efekt Korkmaz Çakar, müzik Nazım Acar, Gazanfer Eryüksel. Oynayan sanatçılar anlatıcı Ersan Uysal, Midas Erol Keskin, Pan Bilge Zobu,